أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق وإعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صل على رسولنا محمد صل على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 Rahmetullah ve bereket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 Uhud gazasında Ayşe validemizle Ümmü Süleym cephe gerisinde hizmetlerde bulunmuşlardı. Hayber gazasına ise tam 7 hanımefendi birlikte iştirak etmişlerdi. Hatta Ümmü Atiye adındaki sahabiye bir hanımefendi ise tek başına tam 7 savaşa cihada katılma imkanını bulmuştu ve bunu da ifade etmişti. Yani hanım olmaları kendileri bahane değildi.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 Buraya 1570'de bir türbe yapmışlar. Hala Sultan Türbesi diye meşhurmuş burası. Eyüp Sultan Hazretleri'nin bu Eyüp'teki türbesinin ziyareti gibi orası da hep ziyaret ederlermiş zamanında insanlar. Hatta Osmanlı donanması top atışlarıyla her zaman oradan geçerken selamlanmayı bir vefa borcu bilirlermiş. Evet. Onlar 80'inde de aşk eriydiler, 8'inde de. Yaş onlara bahane değildi.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 kendiniz için ahiretiniz için önceden hayırlı ameller gönderin. Çünkü öyle bir gün bekliyor ki sizi. Fe men ya'mal miskal zarratin khayra yara ve men ya'mal miskal zarratin sharra Kim zerri miktarınca kim ufacıkta olsa bir kötülük yaparsa ondan sorunu tutulur. Karşılığını görür. Kimde Zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Bunu biliyorlardı. O yüzden Ebu Eyyub el-Ensari'lerin 90 küsur yaşında Medine'den İstanbul'umuza yola koyulması gibi diriltmek söz konusuydu. Onlar öğrenmişlerdi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi tayyibesi, bu tevhid kelimesi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 tecelli ediyordu bizler için belki belki hakkıyla imanı tadabilmek adına belki hakkıyla Allah'ım deyip aşk elcisi peygamberiyle uzattığı o tatlı eli tutabilmek adına belki o yüzden bize uyarılar sunuyordu sevgisinden şefkatinden sevgili dinleyiciler siz kimi çok uyarırsınız sevmediğinizi uyarır mısınız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 Üzerimize giydiğimiz bir elbise bile kendi kendine olmaz Bir sürü icraattan, bir sürü işlemden geçerken, Şu kainat ve en önemlisi insan. Hayır, kolum, akıl verdim, imkan lütfettim, fırsat lütfettim. Olur ki tefekkür eder, olur ki araştırır.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 insanı fi biz insanı en güzel şekilde yarattık maddeten ve manen bedenen ve ruhen tertemiz en güzel ve lakin insanların bazıları bazen mefislerine zulmediyorlar kendilerine ve aşağıların aşağısına düşüyorlar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 Kendilerine zulmeden kullarım. Evet kul kendine zulmediyor aslında. Değerini düşürüyor. Allah paha biçilmez mekan cennet hediyesini veriyor. Dünyada o cennete götürecek basamaklar veriyor. Keşke bazen Kur'an'ın vahyiyle tam manada bir aydınlanabilmek nasip olsa da Siyeri Nebi'nin tefsiri Kur'an olan nuruyla aklanıp baklansak da Doğusundan batısına Kuzeyinden güneyine Tüm insanları o aşk deryasına alabilsek. Efendimizin hedefi gibi. Dünyada yaşayan her insan, hatta bugün bize silah çeviren, bugün bizi öldürme, bugün bize zulmeden insan, bugün bize kin kusan, bugün bize taş atanlara bile aşk usunabilsek. Aşk elçisi efendimin yaptığı gibi. Ömerleri Hazreti Ömer yapabilmek adına bir adım atabilsek, tefsiri Kur'an olan aşk elçisi efendimizin hayatından alacağımız mesaj ile...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 Emanetullah'tır. Allah'ın emaneti. Onları Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin hanımlar üzerinde hakkınız ama onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Evet sevgili kardeşler. Aslında Kur'an ve sünnet ve hadisler her konuda sunuyor hanımefendilere de bu imkanları. Ameller konusunda da. Ve meyye amel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 Dünyanın her yerinde olduğu gibi bugün İslam dünyasında da maalesef hanımefendilere yönelik Kur'an ve sünnet çizgisine ters düşebilecek bir takım olumsuz yaklaşımlar ve davranışlar görüküyor. Büyük ölçüde gelenek, görenek, örf, adet ve kültürden kaynaklanan bu tür hatalı yaklaşımlar ve uygulamalar ne yazık ki bazen yeterince bilgisi olmayan kişi ve toplumlar tarafından İslam'a mahlediliyor. Sanki İslam'da varmış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 Hayatımız birer rahmet hayatına tecelli etsin. O kadar büyük aşkı sergileyen hanımlar olmuş ki Allah Resulü'nden aldıkları bu mesaj ile o kadar yüksek derecelere ulaşanlar. Çünkü Allah katında yükseklik erkekliğe de kadınlığa bağlı değildi. Aşka bağlıydı. Kim aşkı sergilerse oydu. İşte Ayşe-i Sıddık'a ilim de en öndeydi. Sahabeler efendimizden sonra bile bir şey öğrenmek için Ayşe-i giderlerdi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 Nezaketin ismi Sude binti Zema Saf belirlemenin adı Küfür mü? İman mı? Tağut mu Allah mı? Saf belirlemenin adı Öz babasına bile karşı olsa Ümmü Habibi Sebat'ın azimli olmanın Örnek şahsiyeti Ümmü Seleme Cömertlik deyince En önde Efendimizin eli uzun diye buyurduğu müjdenin sahibi Zeynep binti Caş Hanımdı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 Üç şehit annesi metaneti gösteriyordu fiiliyatıyla aşkı gösteriyordu aşkı sergiliyordu hem de ne sergile işle sergiliyordu ne sergile işle asr Saadet'te öyle aşkı sergilemiş ki hanım sultanlar var ki Öyle hanımefendiler var ki, kimisi sekizinde, kimisi sekseninde, kimisinin on beşinde, kimisi otuz beşinde. Bahaneleri olmamış bunların bayan olmaları, hanımefendi olmaları. Kendileri kainata öyle bir aşk ile damga vurmuşlar ki, öyle bir aşkı sergilemişler ki, işte Atike binti Zeyd, işte Cemile binti Sabit, işte Hazreti Hanzalan'ın eşi, işte Cemile bintü Übey bin Selül,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 o kadar çok görüyorum ki O kadar çok gözlerimin önünde Şöyle film tablosu gibi geçiyor ki Hayatları O oh, hanımefendiler Ne abideydiler Nasıl bir aşk sergilemişlerdi Abdullah bin Übey bin Selül'ün kızıydı Ama aşkı zirvedeydi Ya Dürre Binti Ebu Lehebe ne dersiniz Ebu Leheb'in kızı O Cemile Binti ve Übey bin Selül'den Altta mı kalır Onlar yarışıyorlar aşkta Aşkı sergilemekte Aşkı zirvelere taşımakta, ötelere taşımakta yarışıyorlardı. Birisi münafıkların başının kızı, birisi kâfirlerin başının kızı. Hayır, hayır, nerede olurlarsa olsun, onlar bir bataklıkta da olsalar, bataklığın içinde tertemiz, mis gibi birer gül vermişlerdi. Belki bundan daha kıymetli vermişler. Peki, Esma binti Amr'a ne dersiniz? Akabede biat eden hanımefendi. Bütün tehlikeleri göz alarak... Bütün kainata la mevcude illallah deyip ilahi ente maksudi varallaha ke matlubi deyip aşığımızda sensin, her şeyimize sensin Rabbim. Seni seviyorum Allah'ım deyip bütün tehlikeleri gözü alıp akabe biatlarına giden bu ensar hanımefendi için ne dersiniz? Peki hayatını ilme adamış, ilim sevdalısı Esma binti Yezid için ne dersiniz? Hatibetün <gülüyor> nisa. Beyatın Rıdvan'da bile bulunmuş bir hanımefendi. Hanımlar bazen soramadıkları konular olduğunda gider Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o anlatırmış hallerini arz edermiş ilim sevdalısı. Ah ne kadar güzel aşkı sergilemişler. Hayatın bırakın başında sağında solunda ortasında olması merkezinde Cafer bin Ebi Talib'in eşi gözümüzün önünde canlanıyor metanet abidesi Esma bint Ümeys ya Fatıma bint Esed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 Ne sadakat abidesi bunlar Hanımefendi öyle mi Ama ne hanımefendiler Ne hanımefendiler Ya Fatıma binti Kays sırların mezarları Sadakatin zirvesi Ya Habibe binti Caş için ne diyeceksiniz Abdurrahman bin eşi Soru sorulacak Sürekli Resulullah'ın meclisinde Sürekli ilim meclisinde Bir şeyler öğrenmek ilim Çin'de de olsa arayın bulun ya Ya Halime Hatun Hilim sahibi Efendimiz'in süt annesi, yumuşaklık, nezaket, zirvede, ya Hint binti Amr, Uhud mücahidesi, cihadın en önünde, ya Hamne binti Caş, Mus'ab bin Ümeyr'in eşi, Mus'ab bin ile beraber, tüm insanla aşkı anlatmak, aşkı paylaşmak adına, en önde, eşi Uhud da şehit olurken, gözyaşları yanaklarından dökülürken, Allah'ın en çok sevdiğim, senin uğrunda, sana koştuğundan,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 Sırtlarından vurup da Baskınlar yaptıkları zaman Onların karşısına birer erkek gibi En cesur bir yiğit gibi Durup da onları Geri püskürten Erva bin Abdülmuttalip Ya Halide binti Esved Safiye binti Abdülmuttalip Ümmü Haram Zinnire Ya Ümmü Varaka Ya Kocası Ebu Zer'le beraber Adaletin peşinde ömür harcayan Ümmü zer, Ya Ümül Hayr binti Sahr Ya Ümmü ümare, Eşi çoluk çocuğu öldürüldü, savaşta şehit edildi. Resulullah nerede? Resulullah sağ mı, selam etti mi? diyen kişi. Ya Üm Süleym, ya Üm Ruman, ya Ümmü Rafi Selma, ya Üm Mabet, Ümmü Hakim binti Haris, ya Üm Gülsün bint Hukbe, Üm Eymen, o hizmet abidesi, ya Üm Atiye, Şifa bint Abdullah, Şema bint Haris. Evet sevgili dostlar, hanımefendi sahibiler, öyle aşkı sergilemişler ki, ya Hz. Ebu Bekrin kızı Hz. Esma 100 sene yaşamış bir hanımefendi 100 sene Ama yaşı 100 olmasına rağmen Ne bir tek dişi düşmüş Ne de aklından zerre kadar bir kayıp bir ihtiyarlık gelmedi kendisine Bu hanım sahabimiz Şerifi bütün yönleriyle elde etmiş Bir aşk eri hanımefendi Babası sahabi Dedesi sahabi Kız kardeşi sahabi Eşi sahabi Oğlu sahabi Kendisi de sahabi Ne kadar bereketli Bunlar şeref ve örvünç olarak ona yeter. Babası sağlığında Resulullah Efendimizin dostu, vefatında halifesi Ebu Bekir an. anh. Dedesi Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe, Ebu Atik, kız kardeşim müminlerin annesi Temiz Paka'yşe. Eşi Resulullah'ın dostu Zübeyir bin Avam, oğlu Abdullah bin Zubeyir. Evet, İslam'a ilk girenlerden Allah Resulü, gelin ne haldeyseniz olmak için, görmek için,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 Kur'an tefsir olan hadisleri incelerken bunu görüyoruz. Allah günah işleyenlere değil, günahlarını bile bile terk etmeyip ısrar edenlere karşısında sert uyarılarını buyuruyordu. Esma, tatlı Esma, ilimli Esma, cesur Esma, babası Resulullah'la beraber hicret ederken, müşrikler eve baskın yapmışlardı. O söylememişti babasının ve Resulullah'ın her ettiğini.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 ne güzel kendilerini Aşk Elçisi Efendimiz'den aldıkları mesaj ile vermişlerdi. O kadar güzel diriltmişlerdi ki kendilerini Fatıma'lar, Rukiye'ler, Ümük Zeynepler. Aradan geçen bu kadar yüzyıla rağmen hayatlarına baktıkça bir silikelenme mesajı kendimizde bulduğumuz birer örnek vermişlerdi. Onlar karanlığı aydınlığa dönüştürüyorlardı.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 Fitneler, fesatlar nasıl oraya çıktı? Aynı Allah, aynı peygamber, aynı kitabı iman ediyorsak o eshab-ı kiram ile aramızdaki fark neydi? Bu sorunun cevabı bizleri ve eshabın imanlarına ve daha başka tarihi etkenlere götürüyor. Evet, onların apacık, samimi ve kesin imanları aynı yolun yolcuları yapıyordu onları.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 bedenen aradan çekildikten bedenen dünyayı terk ettikten bedenen irtihal ettikten sonra yine o duruşlarını sergilemişlerdi. Şimdi kendileriyle bu kadar çok saadet dolu vakitler yaşadığımız Eshab-ı Kiram'ın konularını kapatırken Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Saygıyla ve huşuyla.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 hanını sevecelere kapadı. Gözyaşlarını topraklara sırılsıklam yaptığın için. Canım efendim. Seni çok seviyoruz da. Senin mesajını bir de hakkıyla hayatımıza koyu versek. Koyu versek de bugün Çeçenistanlar yaşanmasa, Irak'lar, Filistin'ler yaşanmasa.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 Dünyanın en güzel köşesinde ayağına bir tart taş değdiğinde yüreği sızlayabilenlere öz kardeşten öte kardeş olduğunu bilenlere selam olsun muhacirin olabilenlere selam olsun bir muhacirin olup bir ensar olabilenlere ilim rahmet ve aşk medeniyetini gönüllerden gönüllere taşıyabilmek adına hayatlarına ...başka hayatlar için feda edebilenlere selam olsun. Günahların çekiciliğinin zirvesi nefsimek merkezinden ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın merkezi gönül medinesine hicret edebilenlere. <Gülüyor>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 sürekli aktiftiler. Onlar iki gününü bir geçiren ziyandıdı hadisini hayatlarında öyle bir takip ediyorlardı ki onların camileri ilim yuvası biliyorlardı. Evleri rahmet yuvasıydı. Onların evine gitmek, onların evine bir dakika misafir olmak bil umul kuraya, bir ilim yuvasına hicret etmek gibiydi. Mekke'den Medine hicret yaşamak gibiydi. Belki bizi şu anda dinleyen dünyanın herhangi bir yerindeki bir kardeşimizin bir anda bir tefekkürüne birkaç dakika nazarlarını bu asrı saadete çevirmelerine sebep olabilme ümidiğini taşıdık da bu akşam böyle paylaştık sizlerle Rabbim ilim rahmet ve aşk medeniyetiyle dirilmeyi ve bu ile aşka koşabilmeyi lütfeylesin bize en büyük nimet de o değil mi en büyük nimet o, o tabi ki dünyada cennet yaşayabilmek ahirette de sonsuz cennet yaşayabilmek zaten İslam'da biliyorsunuz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 السلام عليكم رحمة الله وبركاته.